İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Bodur. Ben Beti Gül Öngel. Efendim e, yeni yayın döneminde e, yine karşınızdayız can, e, canlı yayında. E, 94.9 Açık Radyo'da e, ve konuğumuzu Beti Gül tanıtacak. Evet. Konumuz İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi, ee, aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı Profesör Doktor Raşit Çıgel. Tabii onu tanıtmak kolay değil. Çok sayıda başında sayabileceğimiz şey var. Ee, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nin e, rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan aday e, ama atanamayan da aday. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ee, sağ olun bizi kırmadınız geldiniz. Evet açık radyo dinleyicileri özellikle sağlık konsoluyla ilgilenenler, üniversiteyle ilgilenenler e, herhalde Sayın Tükeli'nin e, başarısını ve atanmamasını yakından izlemişlerdir. E, ama biz bu konudan değil herhalde Türkiye'deki sağlık politikalarıyla ilgili e, bir girişle programımıza başlayalım. Evet konuşacak çok şey var Raş Tükeli'yi yıkamamışken. Sağlık politikalarından başlayalım. Daha sonra arkasından gelecek güncel konular var. Ben onun görüşlerini çok merak ediyorum. Ama önce bu biraz geçmişten günümüze baktığımızda hani Türkiye'de sağlık politikalarında böyle bir köklü değişiklikler oldu. Bunu biliyoruz. Biz daha önceki programlarımızda da geçmişte de konuştuğumuz konulardandı. Bugün geldiğimiz noktada hani geçmişten günümüze nasıl değişiklikler oldu? Bir temelde özetlemek mümkün mü acaba? Evet, aslında bu değişiklikler biliyorsunuz e, 2013 yılından itibaren başladı. E, sağlıkta dönüşüm programı dediğimiz e, bir program e, önümüzde olan e, bu 10 yıl aşkın zamandır yaşadığımız. E, bunun en önemli ayağı, sağlıkta dönüşüm e, programının e, devletin e, finansman ve düzenleme alandaki görev ve sorumluluklarından... Bunları daha ön plana çıkartırken hizmet sunumunda kendini geri çekmesi. Yani bu şu anlama geliyordu. Artık hani sağlık hizmeti sunumunda devletin ya da Sağlık Bakanlığı'nın ön planda bir rolü olmayacak. Buna karşılık bakanlık ya da daha geniş anlamda devlet daha düzenleyici bir konuma gelecek. Bununla eşkiden bir başka şey sağlık hizmetlerinde üretkenlik, verimlilik, tercih gibi... E, terimlerin e, daha öne çıkıyor olması. E, bunun e, sağlığın bir meta gibi e, tanımlanıyor e, olması. E, tabii bu ne getirdi dersek e, en basit şekliyle konuşmak gerekirse endüstriyel üretime özgü yönetim biçimlerinin sağlık hizmetlerine de uygulanmaya e, başlandığını görüyoruz. Mesela bu verimliliğe odaklanma oluyor. E, maliyet etkinliğe e, odaklanma oluyor. Bu e, Yine bu süreçte hastaların sürece yurttaş gibi değil, müşteri gibi katılması oluyor. Örneğin müşteri memnuniyeti çok ön plana çıkabiliyor. Bu sistemde artık Sağlık Bakanı Bakanlığı pürek çekme yerine dümen tutmayı tercih etmiş oluyor. Böyle bir ifadeleri de var. Yani hizmet sunmuyor, hizmet sunma yetkisi veriyor. Şimdi bu sistemin en temel ayaklarından biri de performans sistemi. Çünkü Hani karlılık, verimlilik, maliyet ekimlilik dediğiniz zaman e, buradan şunu anlıyorsunuz. E, sağlık hizmetlerini verilen kurumların e, kar getiren e, kurumlar haline dönüştürülmesi. E, bunun için de performans sistemi çok kritik bir öneme sahip. Çünkü performans sistemi ya da e, performansa dayalı e, ödeme sistemi e, diyebiliriz buna. E, sizin ne kadar çok işlem yaptığınıza ne kadar çok hasta baktığınıza göre size bir Ödeme yapılması e, anlamına geliyor. Yani e, daha çok e, çalışarak, daha çok hasta bakarak, e, daha çok işlem yaparak, daha çok gelir kazanabilirsiniz şeklinde bir anlayışı e, yerleştirmeye e, çalışıldı. Tabii bu e, aslında e, sağlık için, e, sağlık alanının e, bir dönüşümü anlamına geliyor. Çünkü sağlık işletmeleri olarak bu e, alanlar tanımlanmaya başlanıyor. Evet yani eskiden e, devlet üniversiteleri, sağlık hizmetlerini, yani biz üniversiteleri de ön plan alarak konuşuyoruz ama sağlık hizmetlerini daha çok finanse ediyordu. Anlattığınız kadarıyla değil mi? <gülüyor> ama artık elini çekti ve dedi ki artık sen kendini finanse edeceksin, kendi olanaklarını kendin bulacaksın. Kendi yağınla kavrul. Evet kendi yanına kavrul. Ama bu arada da hani dümeni tutmak dediniz, benim dediğim gibi. Böyle bir yoldan gideceksin. Daha Hı -hı. çok iş yapıp daha çok para kazanacaksın. Hı -hı. Türkçesi evet. hani böyle oluyor galiba. Yani işte e, Sosyal Güvenlik Kurumu Hı -hı. biliyorsunuz oluşturuldu. O e, belli e, SUT diye tanımlanan Hı -hı. E, sağlık uygulama tebliği yayınlayarak her işlem için belli bir fiyat e, belirlemiş oldu. Siz o işlemlerden çok yaptığınızda işte kurumuza çok kazandıracaksınız siz de çok kazanacaksınız şeklinde bir anlayış ortaya koydular. Aslında hani bu da hem anlayış olarak doğru değil hem de uygulamada böyle olmadığı çok açıktı biz en baştan bunu hep söylemiştik sonra gördük de çünkü ortada belli bir para var hani siz daha çok çalıştığınızda hemen yanınızda çalışan kişinin kazancından biraz daha fazla alıyorsunuz ama toplam para orada değişmiyor artı bir sağlık hizmetinin karlılık üzerine verimlik üzerine oluşturulması demek evet zaten. her şeyin ona endeksli olarak yeniden yapılandırılması demek tam da bu nedenle 2011 yılında 2 Kasım'da 611 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamu hastane birlikleri oluşturuldu. Bunlar Hı. sağlık işletme olarak tanımlanıyor. Yani bütün Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları illerde bir ya da birden fazla kamu hastaneleri birlikleri içerisinde toplandı. Bunların başında genel sekreter tanımlandı. Hemen altında... Çeşitli kadrolar tanımlandı. Hastane yöneticileri var. işte onun altında başhekim var. Sonra hastane yöneticisi başhekim birleştirildi. Tabi bu yapılar öyle yapılardı ki siz ancak kazandığınız zaman ayakta kalabilecektiniz. Kategoriler vardı. Bu kategorilerden siz daha düşük olan kategorilere düşebiliyordunuz. Ya da kar ettirmezseniz yöneticileri... Ee, Sağlık Bakanlığı görevden alıyordu yöneticiler de profesyonel yöneticiler burada yeni bir değişiklik de o oldu ee, 611 ile birlikte 611 e, sayılı kanlık ve kararname ile birlikte artık bu e, gerek e, başhekim e, konumda, aslan yöneticisinin konumunda olanlar gerek genel sekreter onun altındaki çeşitli başkanlıklar işte tıbbi işlemler başkanlığı e, ideal işlemler başkanlığı kimi bunların hepsi e, sözleşmeli biçime dönüştürüldü e, ve e, şöyle bir madde de kondu eğer e, kârlık sağlanmazsa bu kişiler e, görevden alınır gerçekten de e, o kişilerin de önünde kâr etme yönünde bir baskı e, oluşmuş oldu üzerlerinde e, nasıl daha çok kâr ederim evet diye ona daha bakalım. çok kâr ederim her şey buna endeksli olmaya başladı e, fakat bu sistem öyle bir sistem ki yani kârlığı koyduğunuz zaman e, hastanın ihtiyaçlarını gereksinimlerini ortaya koymadığınızda yani bir şekilde o hizmetler giderek örneğin çok fazla tetkik istenmesine ya da hasta görme sayısının çok artmasına doğru gidiyor. Şöyle bir bilgiyi paylaşabilirim. 2012'de bir kişinin yılda doktora başvurması 3.2 iken bu 10 yıl sonra, 11 yıl sonra 8'lere 9'lara varmış oldu. Yani kışkırtılmış bir talep hı hı. söz konusu başvurular artıyor. Fakat tabi burada poliklinik sayılarının çok artmasının, poliklinik için verilen sürelerin daha azalması anlamına geldiğini biliyoruz. Hastanede yatı sürelerin daha kısalması, bunu yani sayılarla da gösterebiliyoruz. Hem üniversite hastanelerinde olsun, devlet hastanelerinde olsun yatı süreleri kısalıyor. Yani nicelik öne çıkmış oluyor. Yapılan işin kalitesi, niteliği ya da hastaya yararlılığı bu anlamda verimliliğinden çok ne getirdiği, ne kadar para kazandırdığı öne çıkmış oluyor. Üstelik de en son hani Türk Tabipleri Birliği'nin sayfasında da yayınlandı. Buradan kesilen belli paralar var. Bunların merkezde toplandığı anlaşıldı. Ve Sağlık Bakanlığı yaklaşık 83 milyon, milyon parayı harcadığı anlaşıldı. Yani bunların hepsi bu kamu hastane birliklerinde performans sistemiyle elde edilen paralardan bakanlığın kendine ayırdığı ve harcadığı paralar hmm. oldu ortaya çıktı. Bunun hesabı da verilmedi. Bu sayıştay raporunda Bu da, bu da ilginçmiş. Evet. evet. Peki, bir şey sorabilir miyim? Bütün bunları yapılırken, çünkü bilebildiğim kadarıyla bütün bu süreci bize yaşatan bu yasaları çıkaran yöneticiler, hükümet aldığı oylar ya da işte beğenisinin bir bölümünde sağlıkta yaptığı e, şey kendi deyimlerinde belki devrim ya da değişikliklerle sağladılar. Hı hı. Yani e, olumlu bir şekilde döndü bu dönüşümler. Peki toplum, hastalar bundan memnun mu? Çünkü performans sisteminde sizin çok güzel özetlediğiniz, değindiğiniz yönteme baktığımızda... ...gereksiz tetkiklerin istenmesi ya da çok fazla sayıda hasta görmeye itildiği için e, sağlık çalışanları o zaman... E, hani gerektiği kadar vakit ayırmamayı beraberinde getiriyor. O zaman toplumun bundan pek olmaması lazım. Evet. Yani burada gerçekten bir paradoks var. Hep e, tartışılan bir konudur. Hatta e, işte AKP'nin aldığı e, oylarda e, bu saatte dönüşümün katkısı olduğu Hep e, söylenmiştir yani. çeşitli biçimlerde. E, şimdi burada e, hani dikkatimizi çeken nokta şu aslında. E, kalite ister istemez düşüyor. Çünkü Baktığınız zaman gerçekten süre çok azalmış. O sürede siz hastayla ancak onun kimliği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz belki. Ama o sürede muayeneyi de tamamlamanız gerekiyor. Şimdi burada nasıl bir memnuniyet ortaya çıkıyor? Aslında bu sağlıkta dönüşümün getirdiği bir belki yanılgı şu anlamda. Müşteri memnuniyet dedik ya... Yani gittiğiniz yerde... Sizin ne kadar nitelikli muayene olduğunuz, ne kadar gerekli işlemlerin size yapıldığı dan çok öne çıkan şey hani vitrin evet. olmuş oluyor. Oradaki size sunulan hizmet, doktora ulaşma kolaylığı. Tabi geçmişte evet. bu zorluk da çok yaşandı biliyorsunuz. Yani doktora ulaşmak, uzun kuyruklar. Bunların gideriliyor olması, doktora ulaşmış olması, hizmete ulaşmış olması... ...bir memnuniyet biçimde... ...ortaya çıkıyor. Mesela bununla ilişkili... ...bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Yani bu da yine sağlıkta dönüşümün... ...önemli noktalarından bir tanesi. Şehir hastaneleri dediğimiz... ...kamu özel ortaklığı... ...çerçevesinde yapılan... ...yapılmakta olan hastaneler var. Bunlar... ...2012'de başladı. Kayseri ile başladı birçok yerde planlanıyor. İşte Bakırköy'de bununla ilgili de eylemler oldu biliyorsunuz. Ne farkı var ee, bu hastanelerin? Şimdi bu hastanelerin farkı şu. Devlet kendi arazisini ihaleyle bir şirkete veriyor. Ve şirket de bunun üzerine hastane yapıyor. Siz hem kira ediyorsunuz hem de hizmet bedeli Ödüyorsunuz. Şimdi o e, şirket e, bu ihaleyi alıp e, işte bir sözleşme e, işte ihalе şartnamesi var. Bu şartnameye baktığınız zaman e, şunlar e, dikkatinizi çekiyor. E, o alan şirket çok büyük bir avantaj elde ediyor. Bir kere e, örneğin e, üç buçuk yılda e, temel yatırım gideri e, sabit yatırım gideri karşılanacak olan bir hastaneyi siz 24 yıl kira ediyorsunuz. Hı. Ödenilen e, kiralar çok yüksek. Yani, yani şöyle devlet bir devlet kira devlet mi kira diyor? Evet, evet bunlar da döner sermayeden karşılık. <gülüyor> yani döner sermayeden e, kiralarla e, siz e, 24 sene e, o hastanenin üç buçuk yılda ödenecek olan e, giderini e, 20 yıl 20 aşağı 20 yıl, yukarı daha fazla. Daha fazla Şimdi burada öyle bir fark var ki ortada, örneğin Erzurum'da bir hastane, tam teşekküllü bir hastane, yaklaşık 190 milyona ihale oluyor. Buna karşılık Kayseri'de siz yılda 130-140 milyon para ödüyorsunuz. Yani bir hastanenin toplam maliyeti 190-200 civarında, siz yıllık ödediğiniz kira bu büyük entegre tesislerde, İnanılır büyük birine. sağlık tesislerinde, örneğin ETLİK'te, evet. e, Ankara'da yapılmakta olan e, 500 milyonlara vuruyor. Siz bir çok yüz, bir önemli bir rakamlar yıl, söylüyorsunuz. Bir yılda, söylüyorsunuz. bir yılda ödenecek olan hem hizmet bedeli artı e, kira bedeli. Ve bu anlaşmada, bu çok Dur. önemli, bir anlaşmada e, şartnamede %70 doluluk oranı istenecek, garanti ediyorsunuz. Eğer ha. altında kalırsanız... Köprü, köprü gibi bu, üçüncü köprü gibi. Evet, altında kalırsanız e, onu dönen sermayeden tamamlanız gerekiyor. Psikiyatri hastanelerinde, bu Bakırköy'de gündeme geldi. E, yaklaşık sekiz yerde psikiyatri hastanesi, altı yerde adli psikiyatri hastanesi yapılıyor Hı. yüksek güvenlikte. Burada yüzde doksan dolluk oranı. Zaten Getir. dolar yani artık. Dolması gerektiği e, üzerine. Şimdi hani sağlık hizmetinin böyle belirlenmiş bir doluluk oranı üzerinden tanımlanması zaten çok sıkıntılı. Hani buraya da kaliteden geldik. Şimdi bu yerler evet. bunun alt hizmet grupları olacak. İşte temizlik, güvenlik, belki yatak hizmetleri. Bir madde daha var. Diyor ki o madde şartnamede, sağlıkla ilişkili olmak kaydıyla Sağlık Bakanı onay verdiğinde ticari amaçla da e, faaliyetler yürütülebilir diyor, testler yapılabilir diyor. Şimdi yani e, bu neydi oraya kafeterya, restoran, yani Kafeterya olabilir, restoran, bir takım otelcilik hizmetleri, e, spor olabilir, merkezleri, e, işte spor merkez, Yani sağlıkla ilişkilendirdiğiniz noktada her şey bunun içerisine girebilir, yeter ki bakanlık e, buna da onay veriyoruz. İnanılır olsun. bir şey değil bu. Şimdi evet. o, şuradan geldik buraya. Yani kalite dediğimizse e, bizim anladığımız anda nitelik hastalığın e, daha nitelikli bir tedavi görmesi olarak anlaşılmıyor. Ee, hani müşterinin memnun olması Hı -hı. olarak anlaşılıyor. Hı -hı. İşte bu çeşit hizmetlerle e, bir yerde e, hani AVM benzeri bir yapılanma ile hastaleleri tanımladığınız zaman oraya giden e, kendini karşıtan hosteslerle, Tabii. kendisine gösterilen e, güler yüzle ya da e, kendisine beklemeden bir sıranın verilmiş olmasıyla e, mutlu olurken diğer taraftan çok ciddi bir e, kaynak aktarımı sağlanıyor <gülüyor> özel sektöre. Bir özelleştirme modeli Hı -hı. bu. Diğer taraftan da sizin hizmet kaliteniz çünkü o doluluğu sağlayacaksınız ya yani. evet, Belli bir falan, sayıda tabii. performans yine. Yani onu mutlaka tutturmanız gerektiği ya, için e, size ayrılan zaman nitelikli bir sağlık hizmeti vermek adına her zaman az kalacak. Hep konuştuğumuz gibi yani bir yarım saat muayene süresi en az gerekirken 7-8 dakika gibi bir sürede e, para yapılacak. Hasta oradan ne kadar cevap alabilirse. Tam bir ticarethane e, evet. görüşü. Şimdi isterseniz bir müzik arası verelim. şeyde ee, verelim. E, aynı şeyi onu da bir söyleyeyim. Yani köprüde de aynı şey. Üçüncü... E, Üçüncü evet, köprüde evet. E, belli bir geçiş oranı sağlanamazsa devlet onu karşılamakla yükümlü Aynı bu özelleştirme ve ticaret Han bir görme Aslında çok Amerikan sistemi bu neoliberal ekonominin sağlığa bakışıyla çok para yer gidiyor galiba Hani bu yapılanma Amerika'da modeli mi ol acaba ona biraz bakalım isterseniz Şimdi, şu, şu, şu, istersen müzik arasından sonra tamam. bakalım işte, tamam. Peki bugünkü ıı, çalacağımız parçalardan Birincisi Yves Montan'dan İtalyan asıllı Fransız müzisyen Yves Montan'dan geliyor klasik bir parça Bella Ciao <gülüyor> Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor, o oh partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. E se si io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se si io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai. La sui montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao mi seppelirai la sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore, e la gente Che Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh, che bel fior. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ciao. Evet, önce sağlık programındayız ve İmantan'dan Beyler Şahı isimli parçayı dinledik. Prof. Doktor Açtüker'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Kamu Hastaneler Birliği ve şehir hastanelerinin öyküsünü dinlemiştik. Evet. Müzik arasından önce. Ben şimdi bu öyküde yani kamu hastaneleri birlikleri bu 611 sayılı kararname çıkan bu yapı içerisinde üniversite hastanelerinin yerini merak ediyorum. Hangi konumda şu anda? Nerede nereye gidiyor belki? Evet. Şimdi bu önemli çünkü üniversite hastanelerin geleceğiyle çok ilişkili bir konu. Hı. Şimdi kamu hastane ile ilgili o 611 sayılı kanun hükmünde kararname 2011'de çıkarken bir taslak oluşturulmuştu. O taslaktı. Bütün üniversite hastaneleri kamu hastane birliğine dahil edilmişti. Ama Hı. daha sonra tepkiler geldi. Taslaktan çıkartıldı. Fakat bu daha sonra önce yönetmelikle 2012'de de e, 3359 sayılı yasanın bir maddesi değiştirilerek e, bir afilasyon diye bilinen Birlikte Kullanım ve işbirliği e, protokolü gündeme geldi. Bunun uygulanması gündeme geldi. Bu yasadaki değişiklik şöyle bir e, uygulama getirdi karşımıza. E, 750 bin nüfusun altında olan... <gülüyor> illerde eğitim araştırma hizmetleri üniversite ve sağlık bakanlığıyla birlikte yürütülecektir. Eğer eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanesi varsa diye. Yani bu şu anlama geliyordu. Daha sonraki maddelere de baktığınız zaman üniversite hastaneleri 750 bin nüfusun altında Bakan var, sağlık bakanına bağlanacak. Yani e, Sağlık Bakanlığı mevzuatına tabi olacak. O da kamu hastane birliklerine dahil olması anlamına geliyor. Başhekimi de Sağlık Bakanlığı atacak. E, şimdi bu bir afiliyasyon programı. Fakat afiliyasyon aslında bu değil. Hani hemen antiparantez belirtmek gerekirse. Çünkü afiliyasyon yaptığınızda iki kurum kendi özertliklerini korurken birbirlerine verdikleri destekle e, verilen eğitimin, hizmetin niteliğini Burada ise e, bir bağlanma söz evet, konusu yani, aslında. Yani e, Sağlık Bakanlığı'na ee, bağlanma söz konusu. Ee, Üniversitenin şimdi, özelliğini kaybetmesi. Tabi tabi. Yani değil üniversite mi? hastanesi. Çünkü şöyle üniversitede e, siz e, eğitimle hizmeti birbirinden ayıramıyorsunuz. Tabii. Değil mi? Hani tıp eğitimi olsun, uzmanlık eğitimi olsun, sağlık hizmeti olsun üniversitede verilen bunlar Hı -hı. iç içe. Ama bu yapıda e, bir üniversite ayağı var. Üniversite hastanesi ayağı var. E, bir de e, Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı hizmeti tanımlıyor ve o performans sistemini aynı şekilde e, uyguluyor. Siz üniversite ayağında sadece eğitimden sorumlu oluyorsunuz. Bu protokol dediğimiz şeye baktığımız zaman da e, şöyle bir madde var örneğin. E, diyor ki eğer e, bir öğretim üyesi eğitim nedeniyle sağlık hizmetini aksatırsa dekanlık soruşturma açar diyor. Protokolü de var aynen bu cümle. Yani hizmetin bu kadar önce öne çıkartıldığı. Hı hı. Buna karşılık hani eğitimde ancak hizmetten aradığı zamanlarda yapılması gerektiğini söyleyen bir e, birlikte kullanım işbirliği e, protokolü. Şimdi bu şu anda Türkiye'de e, 17 yerde uygulanıyor. E, bunların 9 tanesi de devlet hastanesinden e, dönüşmüş durumda. Marmara Tıp Fakültesi mi böyle? Şimdi Marmara şöyle e, şimdi Marmara kendi hastanesini kaybetti. O sırada Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi hazırdı. E, ve dediler ki hani siz buraya geçin, geçin. Şimdi Marmara tekil bir örnek bu alanda Çünkü e, tam teşekküllü yeni yapılmış bir hastane buldu. Oraya yerleşti. Şimdi ikinci grup e, Büyük Eğitim Araştırma Hastaneleri. Mesela Medeniyet Üniversitesi ile birleşen Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi. Yıldırım Beyazıt üniversitesiyle birleşen Ankara'daki Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi <gülüyor> e, artı e, Katip Çelebi Üniversitesiyle birleşen İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi buralarda da eğitim araştırma hastaneleri üniversite kuruldu başka bir üniversite kuruldu onlara bağlandı diğer taraftan dokuz yerde devlet hastaneleri önce bir gecede eğitim araştırma hastanesi ismini aldı ...ya söyle diyor, eğitim araştırma hastanesi... ...ancak diyor, devlet hastanesi demiyor... ...bir gecede herhangi bir şey değişmeden... ...yani altyapı değişmeden, insan gücü değişmeden... İsim ...hizmet değil. kalitesi değişmeden... ...ismini değiştirdi... ...ve bir apelasyon programıyla... ...burası aynı zamanda üniversite hastanesi olur... Evet. ...mesela Bolu örneği verilebilir... ...Muğla hı hı. örneği verilebilir... ...aynı bunlar devlet hastanesi vasıflarına sahipler... ...ama... ...eğitim araştırma olup... ...eğitim olup araştırma da. Olup, üniversite hastanesi konumuna... ...bir anda olan yerler... Şimdi e, bu aslında e, üniversite hastaneleri için şöyle bir tehdit oluşturuyor. E, eğer siz e, kendinizi kendi başınıza ayakta tutamazsanız... ...Sağlık Bakanlığı afiliyasyona girebilirsiniz. Bunu siz isteyebilirsiniz. Çünkü bu afiliyasyon rektörlükle valilik arasında yapıyor. Hı. Yani sizi öyle bir noktaya getirebilir ki bu süreç... ...siz e, artık e, başka çareniz kalmadı kendinizi döndüremiyorsunuz, o zaman Sağlık Bakanlığı bağlanalım, onlar biz yönetsin demiş oluyorsunuz hizmet hayatı açısından. Peki üniversiteler niye böyle bir şey istesinler? Buna bakabiliriz. Yani gerçekten e, üniversitenin tercih edeceği bir şey mi bu? Yani gidip Sağlık Bakanlığı hizmet harcılı bir yapılanma içerisinde yer alması. E, fakat üniversite hastaneleri de e, ciddi bir darboğazdı. Yani bu. E, bu politikaların uygulanmaya başlamasıyla özellikle de 2011'de 31 Ocak'ta birçok yerde eylemler olmuştu hatırlarsanız. 31 Ocak 2011'de üniversite hastanelerinde performans sistemi uygulanmasıyla birlikte ciddi bir darboğaza girdi üniversiteler. Neden girdi? Çünkü e, SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu, üniversitedeki hizmetlere maliyetlerin çok altında bir geri ödeme yapıyor. Evet. Birinci faktör bu. İkincisi e, bu sut fiyatları, yani bununla çok ilişkili tabi. Ee, güncellenmiyor, yenilenmiyor. 8-9 yıldır Hı. hayatlar Aynen. aynı. Yani siz e, hasta yatırdığınız zaman Sarar zarar etmiş olursunuz. Evet. İşlem yaptığınız zaman evet. zarar etmiş oluyorsunuz. Yani hiç ameliyat yapmayıp işlem yapmasan daha kendisi. Evet. Ve işte o performans sistemi biraz önce konuştuk. Üniversitelerde de uygulanıyor şu anda. E, 4 senedir. Ve e, her şey döner sermayeden karşılıyor. Evet. Personel giderleri, işte işletme giderleri, yatırım, bakım, onarım, araştırma Bunların hepsi döner sarmayeden karşılamıyor. Yani bu giderleri çıkardığınız zaman ortada bir para var. Bunu da bölüştürüyorsunuz. Herkes daha çok kazanmak için çaba sarf ediyor. E bu çok e, çaba toplam bir paranın bölüşmesi şeklinde. En fazla, evet. Yani sistem rekabete dayandığı için. E, mesela sizinle diyelim ki diğer sağlık çalışanları, Hekimlerle diğer sağlık çalışanlar arasında. Ya da hekimlerin farklı branşlarına göre farklar ortaya çıkıyor. Aynı sürede çalışıyorsunuz ama evet. diğer kişi evet. çok daha, süt fiyatları orada daha yüksekse şey, daha çok para kazanmış evet. oluyor. Ama toplam aslında değişmediği için bir tarafta yanılgı da var. Yani siz toplamı bölüşürken bir rekabete giriyorsunuz sizi rekabete sokuyor ve ve bu, bu arada, arada hasta şey kaliteli arasında. hizmet alamamış oluyor. Evet. İşte 7-8 dakikalarla muayene edilmiş oluyor filan ama şunu söyleyeceğim yani Darboğaz'a gelen üniversite hastaneleri dediğimizde kimler yani bakın Hacettepe, Çapa Aslan Fakültesi, Cerrahpaşa gibi büyük kurumlar yani sallanma durumuna geldi. Öyle mi? Tabii tabii. Çünkü yani bu sistem aynı zamanda eğitimi de görmüyor. Yani bu kurumlar ciddi eğitim yapan kurumlar. Uzmanlık Hı -hı. eğitimi, tıp eğitimi. Yani buraya harcanan e, paraların bu sistem içerisinde bir karşılığı yok. Yani toplam para içerisinden e, bunlara ayrı bir pay aktarılmıyor. Eskiden nasıl? Genel bütçeden bunlar finanse edilirdi. Evet. Ve siz genel bütçeyle e, eğitiminizi Hı -hı. yapardınız. Bununla ilgili harcamalarınızı yapardınız. Şimdi hepsi aynı Hı -hı. E, yerden gittiği için Sonuçta siz dar boğaza kirdiğiniz zaman gerçekten bu hizmet niteliğinizi etkiliyor. Peki hocam neden bu böyle? Yani bu öngörülemeyecek bir şey değil ki, yani üniversite hastanelerinin şu geldiği durum, siz yani bu bardağı beş liraya alıp bir liraya satarsanız zarar edeceğiniz ortada. Tabii evet, e, Devlet bunu görüyor. Evet. E, üniversite hastaneleri bu durumu o zaman getirildi diyebilir miyiz? Tabii, tabii getirildi. Hatta yani işte afiliyasyondan söz ederken Hı -hı. bu konuya girmiş olduk. Yani sonuçta üniversite hastanenin önüne e, konulan e, seçenek e, Sağlık Bakanlığı'na işbirliği yapması. Yani kamu hastane <gülüyor> birliklerine dahil olması. Çünkü oraya dahil olduğunuz anda e, oraya bağlı olan mevzuata göre işleteceğiniz için hizmetin çok daha ön planda olduğu bir konuma geleceksiniz. İstenen şey aslında bir ölçüde bu. Peki, evet. Biraz önce bu hastalar bundan memnun mu? Ee, i̇şte daha kolay erişim kolaylığından bahsettik. Hastalar açısından bakmaya çalışıyorum. Bir de birazcık katkı payına baksak. Evet. Ee, katkı payı konusunda e, da hani söylenenler e, gerçeklerle pek uymuyor galiba. Evet. Yani şimdi bu e, Düzende diyelim bu dönüşüm programı içerisinde katkı payları da katılım payları e, önemli bir yer tutuyor aslında. Hı hı. E, mesela şöyle diyebiliriz. Her muayene için e, siz e, belli bir katılım e, bedeli e, ödüyorsunuz. E, örneğin e, bu e, ikinci, üçüncü basamakta e, beş lirayken e, bir özel sağlık hizmetine gittiğinizde on iki lira oluyor. Artı e, bir hafta içerisinde başka bir sağlık kurumuna giderseniz ek beş lira daha Hı. ödüyorsunuz. E, bunu Hı. belirtebiliriz. E, i̇laç bedellerinin yüzde yirmisi sizden ilaç katılım payı olarak kesiliyor. Bu başlangıçta böyle değildi bunlar değil mi? Zaman içinde dilerek, evet, kademeli olarak kademeli artıyor. Olarak, e, Bu arttı. Biz, bizim için de geçerli yani. Evet, mesela de sen de çalışanlar. Çalışanlar için yüzde yirmi kesiliyor. Bunların da farkında da olmuyorsunuz Hı. aslında. Artı e, üç ilaca kadar her reçeteden 3 lira. 3 ilaçtan fazla yazıldıysa artı 1 lira para ekleniyor. Şimdi tabi bu bunlar dışında özel oda tutuyorsanız ayrı para ödüyorsunuz. İşte alo 182'yi kullanıyorsanız para evet. ödüyorsunuz. Şimdi burada belki insanların farkında olmadığı bu öderken bunların ödediğini farkında olmayabiliyor çoğu zaman. Evet. Daha sonra bunları. kesilmişi kesilmiş için... oluyor. kesilerek aldığı için. Ee, tabi e, biliyorsunuz e, bu e, sistemin önemli ayaklarından e, bir tanesi genel sağlık sigortası şimdi bu genel sağlık sigortasının e, bu anlamda ödedikleri dışında ek olarak cepten ödenenlerden söz etmiş oluyoruz bir de e, özel hastaneler e, özel sağlık kuruluşları e, çok öne çıkartıldı ve istediğiniz tabii. zaman onlara gidebilirsiniz e, dendi bu da hani dediğinizde giderek arttırıldı diye şu anda yüzde iki yüze kadar SGK'nın verdiği bedelin üstüne çıkabiliyor. Hatta daha fazla çıkanlar olduğunu bile duyuyoruz ama yani yasal düzenlemeye göre yüzde iki yüze kadar üstüne çıkabiliyorsunuz. Yani sizin sigortadan ödediklerinizin dışında cepten ödediğiniz şeyler finansmanı sağlıyor. Bunlar da aslında giderek kişiler için önemli sayılabilecek. Tek tek bakıldığında düşük rakamlar gibi görünse de evet. toplamına baktığın zaman giderek artan bir sayı ulaşıyor. Bir de bu genel sağlık sigortasının e, kapsamı dışında kalanlar var. Prim ödemeyenler, ödeyemeyenler. E, bunlar da e, biliyorsunuz seçimlerden e, önce gündeme gelmişti. Bir af getirildi e, bir süre için. E, önümüzdeki aylarda bu tekrar gündeme gelecek. Evet. Çünkü siz e, genel sağlık sigortasının prim ödemediğinizde Sistemin dışında kalacaksınız. Ee, bu da böyle sekiz milyonlara varan bir sayıdan. Sözde kılakta. Hastanede hizmet de. alamayacaksınız. Peki. E, e. Betgül istersen bir müzik arası daha verelim. Daha sonra son bölümde. E, hani e, Bu sağlık genel yeni yapılanma. Bu sağlıkta dönüşümün dışındaki. Üniversite hastanelerinde. Başka olan... konulara değinelim. Evet, yeni bir müzik arası. Bu kez bir grup dinleyeceğiz. Pink Martin'i. Pink Martin'den K. Sera, Sera isimli parça dinliyoruz. And I was just a Evet önce sağlık programındayız. Profesör Doktor Raş Tükkelli e, üniversiteleri e, birazdan üniversiteleri deyince zaman özellikle bu sağlıkta dönüşüm ve sağlık politikalarındaki değişikliklere değiniyoruz. E, ve neler olup bittiğini son yıllardaki bu değişikliklerin getirilerini ve götürüleriyle tartışmaya çalışıyoruz. Evet, evet bedenim, bir, bir önceki bölümde Raş Hoca gayet güzel bu üniversite hastanelerindeki finansal krizi yani hastanelerin bu krize nasıl sürüklendiğini gayet güzel özetledi. Marmara Üniversitesi örneğin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması gibi. Ben orada bir aklıma bir şey gelmişken onu söyleyip ondan sonra başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Yine sizin yazılarınızdan bir tanesinde yani bütün bunlar olurken bu Sağlık Bakanlığı'na bağlanırken bu akademik özgürlük hani beni böyle biraz irrite ediyor. Bunun ne duruma geleceği. Sizin yazınızda var. UNESCO'nun tavsiye kararında. ...1977'de akademik özgürlük şöyle tanımlanıyor. Bütün yüksek öğretim personelinin görevlerini devletten ya da diğer herhangi bir kaynaktan... ...baskı görme korkusu taşımadan yerine getirme hakkı. Madde 27'de bu belirtilmiş. Ama bu yani, hangi ülke için geçerli? Dünya, <gülüyor> dünya için geçerli. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiçbir şeyden baskı görmeden... Hani bunu da böyle bir altını çizmek hmm. istedim. Şimdi Her burada altın çizmekten hani eksik kalmasın diye. Ee, şimdi biliyorsunuz e, Türkiye'de yeni bir üniversite e, kuruldu. E, bu üniversiteyi kuranda Sağlık Bakanlığı. Ha, evet. E, bu e, Sağlık Bilimleri Üniversitesi <gülüyor> Mütevelliyet var. İlk defa bir devlet üniversitesi Mütevelliyet koydular. Mütevelliyetin başkanı Müsteşar. İki tane e, Sağlık Bakanlığı üyesi var. Rektörü seçiyorlar. Bir de YÖKTEN üye var. <gülüyor> 2450 kadrosu var. Öğretim üyesi kadrosu var. Bayağı. Evet. Bunun <gülüyor> 600 kadarı işte profesör olmak üzere. Şimdi bu yapı demin afiliasyondan söz etmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir afiliasyon getiriyor. 55 tane Türkiye'deki Eğitim Araştırma Hastanesi'ni bu üniversiteye bağlayacak. Wow. Böylece <gülüyor> her e, eğitim araştırma hastanesi aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hmm. tıp fakültesinin, onun altındaki tıp fakültesinin e, bir üniversite hastanesi olacak. Özellik dediniz de, evet. hani bu e, üniversite <gülüyor> özelliğinin e, ne duruma geldi? Ne duruma bakanlığın geldi. kurduğu evet. üniversite, müsteşar mütevelliyeti başkanı, evet. onu seçtiği rektör e, ve de e, bu tarzda evet. Sağlık Bakanlığı'na bağlı onun ölçüleriyle davranan... Bu açıldı mı üniversite? Açıldı, evet. Nerede açıldı? Ee, yani şey, Marmara'nın bıraktığı Marmara, evet. bina değil ha, İstanbul'da. mi? İstanbul'da İstanbul, merkez İstanbul. Her, her tarafta tufakütesinin evet. affiliate üniversiteler olacak. Yani UNESCO'nun tavsiye kararını Bu ara sık sık hatırlatmakta fayda Dur, var Bu bir tıbbi şahaneyi evet. Herkes olarak aldılar <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Peki hocam Bütün bu Geldiğimiz noktada Şimdi son zamanlarda sürekli haberlerde Gazetelerde vesaire bir Çapa Paşa konusu var İşte bir yıkılma Taşınma vesaire gibi Nedir bu konunun aslı Biraz da oraya girelim isterseniz Evet, yani bu gerçekten çok e, önemli bir konu bizler için, yani üniversite mensupları için, artı İstanbul Üniversitesi mensupları için. E, neden önemli? Çünkü e, gerek Cerrahpaşa Tıp'ın, e, gerekse İstanbul Tıp Fakültesi'nin e, binaları çok eski, e, iş güvenliği yok, depreme dayanıksız, her an yıkılabilir e, ve hizmeti de nitelik olarak çok düşüren, e, ha, çok bir, aksatan konu, aksatan, sıvalar dökülmüş. Yani geldiğiniz zaman gerçekten e, böyle bir durumda görmek insanın içini acıtıyor bir üniversitenin. Üstelik bir şey yapılmıyor. Hı hı. Yani yıllardır tek çivi dahi çakılmıyor buralara. E, neden çakılmıyor? Çünkü e, buralar yerinde yapılandırılacak. Bu yerinde yapılandırılma e, kavramı e, 2012'de e, gündeme geldi. İşte bir firma ile anlaşma yapılıyor İtalyan Buraları İtalyan ee, ...ve bir proje... E, ...hazırlandı o dönemde... ...dendi ki... E, ...yerinde yapılanacağız... ...bunun içinde çalışmalar başladı... ...fakat daha sonra bir TOKI... ...devreye girdi... E, ...TOKİ'ye... ...yer verilecek ve bunun karşılığında... ...yapılacak hı hı. E, dendi... ...o yerin ne olduğunu tam... ...anlamadık başta fakat daha sonra... ...anlaşıldı ki... E, küçük çekmece e, Göl Havzası'ndaki... İstanbul Mersis'ine ee, evet. ait 3650 yaklaşık olarak dönümlük bir yerden söz ediyoruz burasının eee Toki verilmesi, TOKİ'nin de burada e, inşaat yapması. Yani yapı 3650 evet, dönüm yani ne kadar büyük olarak. bir alan. Çok büyük. Evet. Üstelik de bu küçük çekmece göl havzasının çok önemli bir yer olduğunu hemen hmm. burada e, söylemek gerekiyor. E, etraf yapılarla çevrili. Orası bir vaha gibi bir yer gerçekten. Hı hı. Ee, burada bir de Batano, Antik Kenti'ne ait kazılar e, yapılıyor. 600 dönümünde, 619 dönümde, 600 dönüm üniversiteye ait olan. Hı hı. Ee, yaklaşık 2000 dönümü e, buranın e, 2011 yılında, Temmuz ayında e, Tabiat ve Kültür Varlıkları Kurulu tarafından e, önce 3. derece sit alanına Çekiliyor birinci dereceden, 1991'de birinci derece sit alanına geçmiş. Daha sonra da e, aynı yılın Aralık ayında, 2011'de sit alanından çıkartılmış. Tamamen çıkarılıyor. Evet, esas e, konuda geçen, üzerine e, bina yapılması düşünülen, yapılandırılması düşünülen yer bu 2000 dönümlük. Ve bundan yaklaşık 4 yıl önce sit olmuş bir yer. Üstelik de e, burada son yapılan sondaj çalışmalarında, çünkü e, Batano'ya antik kentine komşu olan bir yer burası. Şimdi bir antik kentin, hemen, e, antik buluntuların olduğu bir yerin hemen yanında, tabii. komşusunda antik buluntu olmaması mümkün değil. Sondaj çalışmaları yapıldı yeni, yeni Hı -hı. E, bir süre önce. E, ve orada da bunlar gerçekten ortaya çıktı. Şimdi e, Ama işi, şey değil mi bu, Neolitik döneme uzanan e, bir... oraya kadar uzanan e, bir çeşit e, dönemlerden e, izler, e, yani yakın dönemlere kadar birçok... E, yani uygarlığın hı hı. izlerinin Kalın. orada bulunduğu bir yer. Artı orası o göl havzası, yani ekolojik olarak da çok önemli. Mesela kuşların göç yolu üzerinde, evet. dinlenme yeri aynı zamanda. Hı. Botanik olarak hı. çok hı hı. zengin olduğunu bu alanda uzman olanlar söylüyorlar. Artı orada veteriner fakültesinin uygulama araştırma hı. çiftliği var, aynı yerde. Şimdi, i̇mar planı var mı bu arazi? İmar planı yok. Fakat şöyle bir anlaşma yapıyor. 2014'te. Üniversite. E, üniversite. 9 Ocak 2014'te. TOKI ile yapıyor. TOKI ile. Buraları bedelsiz olarak TOKI'ye devrediyor. Ve bunun karşılığında e, TOKI buralara, tabi burada söz konusu olan 2004'ün yer, Hı. oraya inşaat yapacak. Ve oradan elde edilen gelir TOKI ile üniversite arasında paylaşılacak. Ve üniversiteye bu e, kendine düşen para Hastanelerini yapacak. Bir dakika Tokyo oraya üniversite yapmayacak. Hayır. Tokyo, hayır, Tokyo hayır. kendi Tokyo konutlarını yapacak. Kendi konutlarını yapacak. Hayır, üniversite üniversite üzerine konut yapılacak. Ee, ve oradan alınacak paranın yani bir kısmı üniversiteye verilecek. Antik şehrin hemen yanında. E, kısmı e, imar olmayan, kı imar şey. olmayan kısma e, bir şekilde e, imar planı oluşturulmaya çalışılacak. Çünkü imar planı yok bir taraftan. Hatta e, koruma imar planı oluşturulması hmm. talekleri var orada Çünkü çok değerli bir yer. Muhtemelen kazılsa stilin kazı çalışması yapısı içinden birçok antik bulunduğu çıkacak. Ve bu bölgeye... Oraya bir takım e, inşaatlar, inşaatlar yapacak. oturma alanları, tamam, evet. e, rezidanslar Sonra o falan Rezidanslar. Onlar satılınca onların parası Tokyo Üniversitesi arasında paylaşılacak ve İstanbul Üniversitesi'ne de sen şimdi bu parayla kendi bu parayı... onar mı diyorlar? E, TOKİ yapacak yine. Yani hmm. Toki, e, üniversite payını, <gülüyor> üniversite payını ...oraya üniversite, yani tıp fakültesinin hastane binalarını yaparak... Sadece bunları. bina ama yani sadece binaların açık. Evet. Şimdi bu tabii bakıldığında gerçekten çok üzücü bir şey. Yani evet. üniversite adına çok üzücü bir şey. Çünkü Ocak ayında, 9 Ocak'ta protokol imzalanıyor. 21 Mart'ta TOKİ'ye devrediliyor. Şu anda TOKİ'de oralar, üniversitede değil iyi verilmiş durumda. Yani gerektiği zaman çok hızlı ilerleyebiliyor işlemler yani. Tabii tabii <gülüyor> verilmiş Peki durumda. bu pro protokol imzalanırken üniversite bileşenlerinin e, haberi var mı? Bunu nasıl kim kim imzalıyor bunu? Yöneticiler hallediyor. Yani Tokyo ya rektörlük arasında yapılıyor o, ama arasında ha. içerik hakkında çok tabii, kişinin bilgisi hakkında, yok. Yani daha doğrusu e, bilgilendirmeler maalesef hep bu şekilde oldu. Hani üniversitenin çok ihtiyacı var e, iki hastaneye. E, ve biz de bu hastaneleri yapacağız. Bizden hiç para çıkmayacak. TOKİ ile bir anlaşma yapalım. Evet. Ee, işte yerimize onlar e, inşaat edecekler. Biz de hastane sahibi Yani yapacağız. yöntem hakkında fazla bir ayrıntı verilmek istediğiniz. Ee... Ama o küçük çekmecedeki yerin e, önemi ortaya evet. çıkınca aynı zamanda e, Kanal İstanbul e, projesinin <gülüyor> içinden geçiyor. <gülüyor> ya? evet. evet. Yani <gülüyor> çok daha e, bütün İstanbul'u ilgilendiren de bir soru bir tarafta. Evet. Hani bunu Özellikle belirttim. Evet. E, çünkü e, bu sadece İstanbul Üniversitesi'ni ilgilendirmiyor bu şekliyle. Bu aslında İstanbul'da. bütün İstanbul'u belki de dünyayı da ilgilendiren bir şey. Yani orada bir tarihi miras var. E, ve biz bunu koruyamıyoruz. Ve tabii burada herhalde önerilen değil mi? bu e, has, iki hastaneyi aslında devletin yapması. Yani TOKİ'yi vesaire. devletin yapması. Peki neden bu kadar yapması? çok uğraşıyorlar? Yani hedef her şeyin başı para kazanmak, sağlık meta olarak görecek, kar getirecek bir unsur olarak görecek. üniversite hastanelerinden de memnun değil, üniversite öğretim üyelerinden de memnun değil. sizin de belirttiğin gibi dökülüyor inşaat, binalar. Yeni binaya ihtiyaç var. Onu da yapmıyor. Bu sürünceme de bu yöntemle çünkü hani alınacak, satılacak dairelerin parasını üniversite verecek oradan da üniversite kendi başını çaresine bakacakça bu çok uzun ve Çetrefilli bir süreç yani pek kolay gerçekleşme olasılığı Bence yok. Öyle. Baştan Bence... kapatın evet, üniversite. Kapatalım Daha bir sürü işte şehir şehir ne sağlık bilmiyorum. Üniversite e, Yani <gülüyor> şimdi son durum nedir? Genlen yani. durum nedir? Yani bir de bir taşınma e, söylentileri var. Şimdi evet yani tabi e, burada bir şeffaflık olmadığı için bizim <gülüyor> yani e, üniversite ile ilgili çalışmalarımız da çok önemliydi bu şeffaflık, açıklık. Her şeyi paylaşmak, katılımcılık. Evet, hiçbirisi maalesef e, üniversitelerimizde yok. O nedenle e, ne yapılmak istendiğinin bilgilerine sahip olamıyoruz. Ya da bize verilen bilgiler oradaki gerçekliği tam olarak yansıtmıyor. Şimdi taşınma e, konusunda da e, biz de e, çeşitli duyumlar alıyoruz. Hı. Ama e, resmi bir ağızdan bunlar açıklanmadığı için hani bu duyumlar e, sonuçta bir süre sonra yalanlanabilirdi. Hı hı hı. Ya da bakarsınız altı okay. ay sonra Tabii. bunlar gerçekleşebilir. Hı. E, ama e, ciddi olarak e, bir e, taşınmayla ilgili e, çalışma olduğuna dair duyumlar var. E, tabii bunun bir aşaması demin konuştuğumuz konuyla bağlarsak e, Sağlık Bakanlığı ile birleşme ya da bir afilasyon evet. programı ile Sağlık Bakanlığı'nın e, hizmet alanı içerisine dahil olma şekli Hı. dönüşebilir. Evet. Yani, bu konuda e, öyle bir e, açıkçası kaygı taşıyoruz. Çok üzücü tabii. Yani önce bakın finansal krize sokuluyor üniversite hastaneleri. Yani sağlık uygulama tebliğindeki fiyatlar. işte siz ya verdiğiniz hizmetin karşılığını alamıyorsunuz. Finansal krize giriyorsunuz. Ondan sonra binanızı hiçbir şeyinizi bir boya bile süremiyorsunuz. Dökülür hale geliyorsunuz. Ondan sonra sizi bir söylenti çıkıyor. Yani mesela nasıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadıköy'deki o yerinden, merkezi yerinden Pendi'ye gitti. Yani bugün de biz şu kaygı içindeyiz. Hani Türkiye'nin ilk tıp fakültesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ecerakpaşa Tıp Fakültesi, Gözbebeği Fakülteler alınıp perifere, merkezin çok dışına bir yerlere gönderilmesi gibi bu söylentiler çalışanları da hastaları da herkes de çok rahatsız ediyor aslında. Rahatsız ediyor artı talep etmemize karşın, öğretimleri talep etmesine karşın e, bu Yok, konuların konuşulacağı toplantılar, akademik kurullar yapılmıyor. Evet. Evet. Yani düşünün üniversitenizle ilgili böyle önemli gelişmeler var. Fakültenizin, hastanenizin taşınması ile ilgili birçok farklı söylenti var. Hı hı. Ve siz bunları konuşacak bir ortamı bile bulamıyorsunuz üniversitede ya bu çok karamsar bir tablo bunda evet. bunun çıkışı falan yok ya yani. ve bu tabi eğitim eğitim var yani eğitimi eğitim, biraz direkt bir şey. olarak çok ayrıntılı anlattı evet. yani bu eğitim konusu ikinci plana itilmiş durumda yani ee, kalite tabii, hizmet doğru. kalitesi eğitim kalitesi falan bunları unutmayın yani artık. ben hatırlıyorum asistanken İstanbul Tıp Fakültesi'nde 250 öğrenci gelirdi. Pratik salonlarımız vardı. O pratik salonları ne içindeki tesisat, mikroskop falan ya da binanın hı hı. E, altyapısı olarak en ufak bir değişikliğe uğramadı. Şimdi neredeyse 550 öğrenci alıyoruz. Tabii tabii. Yani. 600'e yakın. Ben öğrencim. yalnız bir şey ekleme yapmak tabii. isterim. Hani umutsuz e, gibi de görmüyoruz aslında. Öyle mi? Evet yani çünkü e, hani son seçimlerde üniversite rektörlük seçimleri de e, evet, gösterdi. çok önemli. Bir... E, yani e, biz e, bunu mücadele alanı olarak e, görüyoruz. Neyin mücadelesi? Üniversitenin, üniversiteye sahip çıkmanın, üniversite hastanesinin bir tane işletme olmamasının e, mücadelesini veriyoruz, verdik. Ben de devam e, Yani programın sonuna geldik ama tabii biz rektörlük seçiminden bahsetmedik aslında orada e, benim bütün öğretim üyesi, e, dönemimde belki de İstanbul Üniversitesi'nin en tırnak içinde söyleyeyim bir deyimi biraz sert olacak ama aysiyetli bir davranış içinde e, iktidarla pek uzlaşmayan bir adayı yani seni e, en yüksek koyulan e, İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri seçtiler. Çok büyük bir başarıydı senin şahsında e, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerini de kutlamak lazım. Çok e, sağlam durdular yani. Evet gerçekten hmm. öyle. Gerçekten öyle ama işte tabii sonuç farklı oldu atama olunca. Tabii zaten bu üniversitelerde atama vesaire o da ayrı bir konu. Bilmiyorum vaktimiz kaldı ama benim aslında daha çok soracağım sorular vardı. Bir daha çağıralım. Bir hariç. daha çağıralım. Yani bu mesela gezdeki hekim arkadaşların, hasta muayene edenlerin ceza almalarını soracaktım. Bu Dünya Tabipleri Birliği'nin biber gazını yasaklanması çağrısındaki görüşlerinizi soracaktım vesaire ama... Genel <gülüyor> çerçeve <gülüyor> başka bir toplantı. Yani bir toplantı. O kadar da. fazla sorun var ki aslında e, çok yani sağlık var. dönüşümünün evet. e, olumsuzluklarından. Peki çok teşekkürler geldiğin için vakit ayır. Çok Sağ teşekkürler. Çok teşekkürler. Umarım Tem. bir kez daha bizim konumuz olmak için vakit ayırabilirsin evet. gelirsin daha bir. bir, bir, bir sözü alalım şimdiden. Tamam, tamam. <gülüyor> evet Metigül programın sonuna geldik Kiraştık. Teşekkür ettik. Son olarak Bob Dylan'dan bir parçadı The Times They Are Changing bu parçayla veda ediyoruz. Ve hepinize bize iyi hafta diliyoruz. Hoşça kalın.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 And there's no telling who that it's naming For the loser now will be later to win For the times they are a-changin' mm -hmm. um, Senators, congressmen, please heed the call Don't stand in the doorway, don't block up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging, will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changin'.